aleyhi ve sahbi ecmaîn. Geçen dersimizde bu sureye başlamış, surenin Mekke'de inmiş bir sure olması itibariyle genelde Mekke'li müşriklerin Resulullah'a ve Kur'an-ı Kerim'e yani risalete ve risaletin severesi veyahut da risaletin mesajı olan Kur'an-ı Kerim'e itirazları ile alakalı buyruklar bize Cenab-ı Allah tarafından haber verilmiştir. Son gördüğümüz ayet-i kerimede onların Kur'an-ı Kerim'i bir iftira, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ıı, asılsız bir uydurması olarak değerlendirdiklerini söylüyordu. Ancak Kur'an-ı Kerim yapılan her bir itiraza onların bu itirazlarının ne kadar anlamsız, yersiz, gereksiz ve hiçbir e, akli ve ilmi kıymet değer ifade etmediğini işaret ederek çürütüyor. Peki siz onun Kur'an'ı uydurduğunu mu söylüyorsunuz? O da sizin gibidir. Bu konuda siz de onun gibisiniz. O zaman evvela şunu hatırlatıyor kendilerine. Sizin de şu veya bu şekilde putların en üstündeki Rab olarak inansanız dahi sıradan bir insan bile kendi adına kendisine yakışmayan bir şeyler söylenip uydurulmasını kabul etmezken elbette Cenab-ı Allah'ın da böyle bir şeyi kabul etmesi böyle bir şeye rızal göstermesi mümkün değildir. Onun için Cenab-ı Allah onla Ali sallallahu Efendimize şöyle buyurmasını emrediyor. De ki in iftiraytuhu felatemliku ne li minallah işe. Eğer bu Kur'anı ben uydurduysa, siz Allah'ın kendisine bu uydurmam karşılığında bana vereceği cezayı önlemekte, engellemekte benim lehime hiçbir faydanız olmayacaktır. Hem o sizin içine daldığınız bu yaygaraların, bu asılsız iddiaları ne olduğunu en iyi bilendir. kefe bihi şehiden beyni ve beynek. Bununla birlikte bu kitabı bana indiren, sizin bu iftiranız ile ilgili olarak, çünkü iftiranız benimle de, de ilgilidir, benim iftira ettiğimi söylüyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an'ın da bir beşer uydurması olduğunu söylüyorsunuz. Yani hem Allah'ın Resulüne iftira ediyorsunuz, hem Allah'ın Resulüne indirdiği kitabı değersizleştiriyorsunuz bu iftiranızla. İşte bu hususta benimle sizin aranızda o şahitlik gelecektir. O ahfurdur rahimdir. Olur ya. Bu iftirada bulunanlar arasından zamanı gelince iman edip tövbe edecekler olursa Allah diğer bütün günahlar için bağışlayıcı, affedici ve merhametli olduğu gibi bu günahları da affedip bağışlayacaktır. Peygamber Aleyhisselam kendilerine ifade ise Adem Aleyhisselam'dan bu yana beşeriyet ve risalet tarihini gözden geçirmelerini emrediyor. Kur'an-ı Kerim. Bu da anlaşılıyor ki, bundan da anlıyoruz ki Mekkeli müşrikler risaletten tamamıyla habersiz kimseler değildi. Kendileri müşrik ve putperest olsalar dahi aralarında kendilerini hanif kabul edenler vardı. Az olsalar bile bu hanifler sayıca aralarında daha doğrusu hemen hemen hepsi bilhassa Mekkeli müşrikler kendilerini İbrahim aleyhisselamın ve onun oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geldiğini kabul ediyorlardı. Ve her ikisinin de şu veya bu şekilde bir anlamda Allah'tan kendilerine bir inanç, bir hayat düzeni getirdiğini silik, belli belirsiz seviyede olsa bile anlıyor, kabul ediyorlardı. Veya edenler vardı. Aralarından Hıristiyanlığı, Yahudiliği tetkik etmiş, bilhassa Hıristiyanlığı tetkik etmiş, Yahudiliği tetkik etmiş Hıristiyanlaşmış olanlar da vardı. Yahudiliği kabul etmiş olanlar da bir nakil şu an için hatırlamıyorum ama Varaka bin Nevfel'in Kitab-ı Mukaddesi okuyan birisi olduğunu kabul edersek zaten o zamanın şartları içerisinde Hristiyanlıkla bazı es vaziyetlerde Yahudilik bir devi iç içeydi. En azından bunların ayrıntılarını keşfedemeyenler için bu böyleydi. Medine'ye gidip gelenleri, Medine'den yukarıya, Suriye'ye gidip gelenleri, Yemen'e gidip gelenleri yolculuk yapanları, Resullerden, Peygamberlerden haberdar oluyorlardı. Haberleri vardı yani genel olarak Allah bizden önceki kavimlere de yeri geldikçe bir takım peygamberler göndermiştir. Kanaati bir şekilde zihinlerinde vardı. Onun için bu ayet-i kerime, yani 9. ayet-i kerime buna işaret ediyor. Diyor ki, Kul, peki ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, Me kuntu bid'am rusul. Ben hiçbir şekilde daha önce Benzeri görülmemiş. ilk defa gelen bir resul değilim. Ben benden önce kendisi gibi resul gönderilmemiş birisi değilim. Çünkü bir Arapçada bidat kelimesi de buradan geliyor. Bid' ve bedi aynı anlamdadır. Bunlar da bunlar da ilk anlamındadır daha önce benzeri görülmeyen ilk demektir. Bir ve bediyet e. Aynı zamanda harika, üstü. Cenab-ı Allah'ın da isimlerinden birisi Elbediyedir. Yani yarattığı mahlukatın göklerin, yerin, velüs semavati vel ard mesela gökleri ve yeri önceden bir örnekleri, bir modelleri, bir benzerleri olmaksızın İlk olarak icat edip var eden demektir. Burada da Ben daha önce benzeri gönderilmemiş, görülmemiş, ilk gönderilen Rasul değilim. Benden önce birçok Rasul geldi. Yani demek istiyor ki ben aslında sizin gibi bir beşerim. Fakat sizin gibi bir beşerim. Beşer olmam hasebiyle bir beşeri aşan özelliklere sahip değilim. Beşeri aşan özellikler arasında ne var? İnsanın şu andan itibaren başına neler geleceğini, ne olacağını dünyada olsun bir manada ahirette olsun Allah kendisine eğer bildirmemişse herhangi bir şekilde bunu bilememesi gerek. Ben bu sebeple yarın ahirette bana da size de neler yapılacağını bilemiyorum. Bunu duyan müşrikler hatta bazı rivayetlerde bundan haberdar olan Yahudiler, eğer Yahudiler de bundan haberdar olmuşsa, ya bu ayetin nüzunu esnasında Mekke'de bir, iki, üç her neyse Yahudi vardı. Veya Medine'de bu ayeti kerimenin okunması üzerine bu söyleyeceğim hususlar onlar tarafından söylenmiş olabilir. Allahu Alem. Veyahut da yarın sadece e, müşrikler bunu söylemişlerdir. Rivayete göre demişler ki, e, bu Rasulün kendisi kendisine de bize de ne yapılacağını bilemiyor. Dolayısıyla bu konuda o bizimle eşit seviyededir. Kendisine ne yapılacağını bilemeyen ve bu durumda bizim gibi olan bir kimsenin biz dinine ne diye girelim? Yani onlar bekliyorlar ki yarın ben şurayı fethedeceğim, yarın ben şöyle bir zafer kazanacağım, yarın bana şöyle ikramlar olacak, şunlar olacak, bunlar olacak. Bunun Risaletle alakası yok ki. Bu risaletten haberdar olsalar bile esas itibariyle risaletin tabiatını çok sağlıklı ve doğru bir şekilde kavrayamamış olduklarına da bir manada işarettir. İşte ondan sonrası risaletin asıl fonksiyonunu yani rasul ile alakalı kısmını ortaya koyuyor. Diyor ki in ettebu İlla ma yuha ilayha. Ben ancak bana vahyedilen neyse ona uyarım. Bana vahyedilen neyse ona uyarım. Dolayısıyla ben eğer size bana ve size neler yapılacağını bilemiyorum dediysem ayetin başında bana böyle de denildiği için söylüyorum. E gerçekten bilmiyorum. Bildiğim halde Cenab-ı Allah da bana böyle de diyecek değildir. Zaten bilmiyorum. Ne bileyim geleceği, geleceği Allah'tan başkası bilemez demek Ama benim sizden bir farkım var. Bu farka dikkat ediniz siz. Ve bunu anlamaya, bunun gereğini yerine getirmeye çalışıyorum. Ben ancak bana vahyedilen ne ise ona uyarım. Ve ana illa Ben ancak apaçık, besbelli bir uyarıcıdan başka bir şey değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Sadece o. Ve ma ana illa nezirun Aslında akıllı kimseler olsalardı şunu idrak etmeleri gerekiyordu. Bu bize Allah tarafından gönderilmiş bir Rasul olduğunu bildirmekle birlikte bunu kullanarak bize herhangi bir üstünlük sağlamaya kalkışmıyor. Bizi herhangi bir şekilde ifade yerindeyse Bugünkü tabirle söyleyecek olursak sömürmeye, istismar etmeye kalkışmıyor. Bizim servetimizi kendilerinden farklı, kendimi bizden farklı olduğunu ileri sürerek servetimize, çoluğumuza, çocuğumuza, kadınımıza, kızımıza göz dikmiyor. Onun bu asil duruşu aslında onun risaletinin en açık delilidir diye görmeleri ve bunu Allah'ı idrak etmeleri gerekir. Bundan da ötesi başka ayetlerde de belirtildiği gibi ben sizden bütün peygamberler bunu bilhassa söylemişlerdir. Ben sizden risalet vazifemi yerine getirmemin karşılığında herhangi bir ücret bir mükafat, bir bedel bir menfaat istemiyorum. Beni bu göreve münasip gören bu görevle beni size gönderen kim ise mükafatımı bana o verecektir ve ben mükafatımı da yalnız ondan bekliyorum. Çünkü böyle bir görevin mükafatını ancak Allah verebilir. Ancak Allah veredir. Kendilerine bu davetin, risalet ve vahiy davetinin ulaştığı ve ulaştırıldığı kimselerin ise buna karşı takınacakları tavır, bu risaleti, bu ilahi vahiy kabul etmeleri, ona bağlanmaları ve itaat etmelerinden ibarettir. Bundan sonraki 10. ayet-i kerime yine deki emriyle devam ediyor. Daha önceleri zaman zaman söylemiştim. Özellikle bu deki emirlerin Resulullah'ın risaletinin kimi zaman itikat ile alakalı Akide ile alakalı kimi zaman Risaletin kendisiyle alakalı yani faul olarak bildirdikleriyle ile alakalı Kimisi zamanda bizzat kendisiyle alakalı hususları bu gibi önemli hususları dile getirmek için kendisine verilen emirlerdir bunların manası ne Ben bunları kendiliğimden söylemiyorum bana karşı kalsa Belki böyle bir şey söylemeyeceğim. Fakat Cenab-ı Allah bana bunları söylememi emrediyor. Ve bunlar bu deki emri aynı zamanda Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'de gerek bu ayetlerin gerek diğer bütün buyrukların herhangi bir şekilde bir dahlinin, bir müdahalesinin, bir etkisinin, bir katkısının veya bir müdahalesinin eksiltmesinin haça mevzubahis olmadığının açık delilleri arasındadır. Kul erayytun inkâne min indillâh De ki söyleyin bana kanaatiniz nedir? Eğer bu kitap sizin söylediğinizin aksine yani. Gerçekten Allah tarafından Allah nezdinden gelmiş bir kitap ise Buna rağmen siz bunu inkar ettiyseniz böyle olduğu halde siz onu inkar ettiyseniz diğer taraftan ve şahid şahidun min beni israile ala mislim İsrail oğulları arasından tanıklık yapan bir tanık da bunun benzeri hakkında şahitlikte bulunmuş ise yani Mesela iman eden İsrail oğullarından birisi Abdullah bin Selam ve emsali İslam'ı kabul eden İsrail oğullarından Yahudi olan kimseler. Mikrihinden kasıt Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat-ı Aziz-i Şan'dır. Tevrat, Tevrat Kur'an-ı Kerim gibi yoğun şer'i hükümleriyle ve adeta hayatın Kur'an-ı Kerim hayatın bütün cephelerini kuşatıyor. Ama Tevrat için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, o zamanki hayatın gerekli bütün cephelerini kuşatması itibariyle Kur'an-ı Kerime semavi kitaplar arasında muhtevası itibariyle en yakın kitaptır. Onun için Tevrat da Musa aleyhisselam'a indirilmiş olan şekliyle çok şerefli, çok kıymetli ve meziyetleri yüksek olan bir kitaptır. İşte İsrail oğullarından da birisi bunun benzeri hakkında şahitlik etmişse. Yani evet biz İsrail oğullarına da size gönderilen bu resul gibi Muhammed Aleyhisselam gibi bir resul gelmişti. Bir resul gelmişti. Size bu kitap indirildiği gibi bize de Tevrat indirilmişti. Diye şahitlik etti o şahit. Sonra fe'amene o kişi bu şahitliğiyle beraber iman etti. Vestek vartum. Ama siz hakka karşı iman etmeniz gerekirken bu dini kabul etmeye karşı ne yaptınız? Büyüklendiniz. Söyleyin bana haliniz ne olacak ya? Yani? Cevap verin. Şartın cevabı, fermanın bizim öztakbarkum, cevabı hasfedilmiştir. Yani haliniz ne olur? Ne yapacaksınız o zaman demek? İnnaallah la yehdi Sizler eğer benim davetime ve benim doğruluğumun bana gelen vahyin gerçekliğinin haklehine bunca delil bulunmasına rağmen iman etmeyecek olursanız ve bu kibirlenmenizi, büyüklenmenizi sürdürecek olursanız haliniz ne olacak? Siz böyle yaparsanız zalim bir topluluk olursunuz. Cenab-ı Allah da zalimler topluluğuna asla hidayet vermez. Hidayet de dalalet de yaratılışları itibariyle her şey gibi o da Allahu Teala'ya aittir. Fakat nasıl ki hidayet de amellerden bir amel olduğu için, dalalette de amellerden bir amel olduğu için kulun onu elde etmesi için o istikamette bir irade ve tercihinin olması lazım. Kul bu bir ceh, bir gayret harcamayarak bu konuda iradesini ortaya koymaksızın Cenab-ı Allah'ın birilerini istemese de hidayete iletmesi veya İstemese bile dalalette bırakması söz konusu olmaz. Allah'ın zalimler topluluğuna hidayet vermesi ise zulümde ısrar ettikleri sürece onları zulümlerinde bırakır, onları zorla hidayete iletmez demektir. Yoksa zulme bulaştığı bir daha iflah olmaz anlamında değildir. O zaman İslam davetinin anlamı kalmaz. Zaten İslam daveti bir manada küfrü, inkarı, zulmü insanların hayatlarındaki bu meşhum halleri idrak edip onları terk etmeleri neticesinde zulümden, küfürden, inkardan kurtulup hidayet bulmaları bir vesile veya bir sebep olur. Kafirler bir de iman edenlerin vaziyetlerine bakarak onların zahiri ve dünyevi hallerini kendi halleriyle kıyaslayarak iman edenlerin bu bakımlardan daha aşağı mertebede olduklarını görerek bir değerlendirme yapıyorlar. 11. ayet kelime onu ifade ediyor. Oysa onların bu değerlendirmeleri yanlıştır. Çünkü hakkın, insanların sosyal ve ekonomik durumlarıyla bir alakası yoktur. Hak illa sosyal ve ekonomik durumları belli bir seviyenin üzerinde olacak kimselerin olan kimselerin yanındadır. Hak onlarda bulunur. Hayır onlarda bulunur. Böyle olmayanlarda ise hak namına, hayır namına bir şey bulunmaz diye bir kural olabilir mi? Bu adeta mesela Matematik daima zenginleri, varlıklıları, ekonomik ve sosyal bakımdan belli bir seviyenin üstünde olanları destekler. Onların dedikleri gibidir demeye benzer. Bu ne çok mantıksız bir iddiadır. Onun için Kur'an-ı Kerim ibret alınması için kafirlerin söylediklerini de naklediyoruz. Tabii Kur'an-ı Kerim'in küfür ve inkarın söylemlerini nakletmesinin önemli bir gösteri önemli bir anlamı, bir delaleti de vardır. Kur'an başka inanç ve kültürlerden çekinmez. Onlardan korkmaz. Bunlar ortaya çıkarsa benim de efendim söylemlerimin kıymeti kalmaz demiyor. Kur'an ve Kur'an'a iman eden Müslüman daima inancından davasından inandığı değerlerin doğruluğundan ve yüksekliğinden, yüceliğinden eşsizliğinden İman ettiği hayat nizamının, akidenin, beşeriyet için en mükemmel, beşeriyeti kurtuluşa götürecek yegane biricik sistem olduğundan, insanları gerçek manada uygarlaştıranın, medenileştiranın ancak İslam olacağından emin olarak başka görüşler, kanaatler, fikirleri biz, ne öğrenmekten çekiniriz ne bunu bilenlerle herhangi bir şekilde yerine göre tartışmaktan veya da onların kanaatlerinin yanlışlıklarını ortaya koymaktan çekiniriz. Onun için Cenab-ı Allah burada bu 11. ayet-i kerimede kafirlerin bir söylemlerini dile getiriyor. Diyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَهُ lillezine amen inkar edenler iman edenler için dediler ki lewkâne hayran mâ sevekûne ileyh eğer bu din bu Kur'an Muhammed'in aleyhissalatü bu risaleti hayır olsaydı bir iyilik güzellik olsaydı bunlar bizden erken davranıp da bu işi kabule yönelmezlerdi onlar kabul eder, biz bunu reddeder durumda olmazdık. Niye? Çünkü biz Mekke'nin ulularıyız. Şu kadar çoluk çocuğumuz var her birimizin. Servetimiz var, sözümüz dinlenir. Güzel giyiniriz, güzel kokular sürünürüz, güzel yemekler yeriz, savaşta kahramanlıklar gösteririz vesaire vesaire. Dolayısıyla biz bu kadar güzellik ve iyiliklere sahipken eğer onların inandıkları bu vahiy bir hayır olsaydı Muhammed'in getirdiği ve bizim putperest düzenimizi yerle bir etmeyi hedefleyen tevhid akidesi üzerinde yükselen bu hayat nizamı, bu akide, bu din iyi bir şey olsaydı biz insanların faydasına olan bir din olsaydı şu Ammar'ın, Suhayb'in, Habbab'ın ve emsali fakir fukaranın çoğunluğu teşkil ettiği sosyal ve ekonomik seviyeleri itibariyle aşağıda bulunan hatta görüşlerine itibar edilmeyen hatta adam yerine konulmayan bu insanlar Bizden önce bu davaya iman etmiş olamazlar diyorlar. Şimdi bu sözleri söyleyen insanların akli ve fikri seviyelerine, hakkı değerlendirmekteki yetersizliklerine dikkat eder misiniz? O kadar düşük bir mantık ve düşük seviyesiz bir yaklaşım ki bunu nakletmek bile onların bu iddiaların çürük olduğunu göstermek için yeterlidir. Ve <Sessizlik> Onlar bu söylemlerini sürdürüp onunla hidayet bulmayacak olurlarsa veya onunla hidayet bulmadıkları için sebebiye de olabilir. Ha? Bu çok eski, eskilerden beri gelen, eskilerin söyleye geldikleri bir iftiradır, bir uydurmadır diyecekler. Delilleri bu kadar. Hakka karşı söyleyecekleri söz bundan ibaret. Ancak Kur'an-ı Kerim yine aslında bu örnek şimdi okuyacağımız hadise kıyamet katı kadar bütün beşeriyete Allah'ın dininin beşeriyeti mutluluğa ve saadete götürecek yegane yol olduğunu göstermesi açısından büyük bir ehemmiyet taşır. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً Bu kitaptan bu Kur'an'dan önce Musa'nın kitabı da bir önderdi ve bir rahmetti. Yani onlara rehberlik ediyordu, yol gösteriyordu. Peki bu Tevrat Musa'nın aleyhisselam bu mübarek kitabı bir İmam bir önder olarak ne yaptı? Ne işe yaradı? Ne işe mi yaradı? Yusuf Aleyhisselam'dan bir süre sonra Kıptilerin esaretine giren firavun nizamının kendilerine istediği cezaları verdiği angaryaları uyguladığı Artık her şeyden ümidini adeta ke, ümitlerini kesmiş, esarete çaresiz olarak boyun eğmiş, köleliği ister istemez kabullenmiş İsrail oğullarını evvela kalplerinde Allah'tan başka kul olmamak suretiyle o muazzam ve muhteşem insanı insan eden en temel özelliklerin başında gelen özgürlük tutkusunu, özgürlüklerine düşkünlük ve bunu korumak arzu ve isteğini var etti ortaya çıkardı. Bu Musa Aleyhisselam'ın vahyi onlara ulaştırmasının bir eseridir. Böyle önderlik etti. Kitap onlara telkin ettiği inançla, onlardan istediği hayat nizamının, zalim firavuni rejimlerin baskısı altında yaşanamayacağını, ancak kendileri gibi birer birer özgür olduktan başka, toplum olarak, ümmet olarak, her türlü ecnebi yabancı baskıdan uzak, özgür bir şekilde kendi hayat nizamlarını ve sistemlerini o Tevrat'ın, o Tevrat'ı getiren o büyük Nebi'nin yanındaki kardeşi yine çok büyük bir şahsiyet Harun Aleyhisselam'ın rehberliklerinde onun imamlığın, onların yani kitabın ve Nebi'nin uygulayıcılığı, rehberliğinde o rahmetten istifade edebildiler ve arkasından yerine göre Cenab-ı Allah'ın Davud Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam gibi Nebilere kuşların dilini anlayacak Davud Aleyhisselam tesbih ettiği zaman Dağların da kuşların da kendileriyle beraber tesbih ettiği gibi muhteşem bir ilahi lütufla adeta kainatın da en azından kainattaki bu gibi varlıkların da kendisine itaat edeceği bir seviyeye gelmişlerdi. Bu neyle oldu? o kitabın imameti ve rahmetiyle oldu. Nasıl koca bir devlet kurdular? Nasıl efendime söyleyeyim bir mektup yazmakla Sebe Melikesi, Kraliçesi o mektubu okuduğu zaman korkarım bu hükümdar gelir bizim ülkemizi yerle bir eder. Mülkümüzü krallığımızın ülkesinin ülkemizin sonunu getirir. Yönetimimizi bizim şimdiye kadar ne yaptıysak her şeyimizi elimizden alır kaybeder gideriz diye korktuk. Ama sonradan gördüler ki hak risaletin temsilcileri olan ve o risalete uygun yönetimler kurmuş olanlar başkalarındaki güzellikleri ve iyilikleri tahrip etmezler. Sadece onlarda olmayan güzellikleri onlara katmaya ve kazandırmaya çalışırlar. Nitekim Süleyman Aleyhisselam'ın Sebe' kraliçesine yazdığı mektupta ve elle te'alû aleyye ve etûni müslimin ibaresi bunu gösterir. Siz bize karşı büyüklenmeyin. Büyüklenirsek sizin o büyüklük gururunuzun sebep olacağı halinizi tepeleriz diyor. Teslim olun. Merak etmeyin bizden size zarar gelmeyecektir. Muhtevası bu. Şimdi işte Musa Aleyhisselam'ın rehberliği ve kitabı Tevrat ne işe yaradı diyoruz ya. İsrail oğullarını o esaretten kurtardı. Musa Aleyhisselam'ın rehberliğiyle onları denizden kupkuru, kupkuru bir yol haline gelen denizden geçirdi. 40 yıl Tih'de kaldıktan sonra ondan sonra gelen nebilerin rehberliğinde Cenab-ı Allah'ın onlara dinine bağlanmaları, Tevrat'ın hükümlerini yerine getirdikleri sürece güç, imkan ve iktidar devlet vereceğini vaad ettiği topraklara ulaşmalarını sağladı. İşte gerek Tevrat'ta, gerek Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın İman edenlere, Resul'ün izini takip edenlere vaad ettikleri nizamına, emir ve buyruklarına uymak şartıyla gerçekleşecek vaidlerdir. Gerçekleşecek vaadlerdir. İsra suresinde, İsrailoğullarına surenin baş tarafında bilhassa İsrailoğullarına verilen bu vaatlerin kendilerinin verdikleri söz ve taahhütte bağlı kaldıkları sürece geçerli olacağını Tevrat'ı tahrif etmemek, gerek lafızında tahrif, gerek hayata tabbikinde tahrif olmamak şartıyla onların üstün kılındıklarını ve üstünlüklerini devam ettikleri edeceğini. Ondan sonra ise kendilerine zillet yoksulluk damgalarının vurulacağını belirtiyor ayet-i O Onu orada tekrar bir göndermeyle hatırlatmış olduk. O halde Musa Aleyhisselam'ın kitabının bir imamlık ve bir rahmet olduğunun hatırlatılması şu anlama geliyor. Bu kitap da artık yeni bir çığır açıyor. İmam ve rahmet olmanın yeni bir çağırı, yeni bir müjdesidir. Bunu fark edin, bunu anlayın, bunu idrak edin. Hâzâ kitâbun musaddık nisânen arabiyyen liyumdirallezîne zâlemû ve bu lil mahsini. Evet. Az önce söylediğimiz muhteva elbette ki bu ayetlerin Gölgesi mahiyetindeydi. Bu öyle bir kitaptır ki musaddiktir. Yani kendisi gibi Allah'tan gelmiş kitapları doğrulayıcıdır. Ve Tevrat bunların başında gelir. Fakat bu kitabın önceki kitaplardan bir ayrıcalığı da var. Tabi bu allah Teala'nın sünnetinin bir gereğidir. Vahiy daima, risalet daima ilk muhataplarının dili iledir. Çünkü onlar bu sorumluluğu ilk olarak üpleneceklerdir. Lisanen Arabiyen. Bunun için biz bu kitabı Arabi bir lisan, Arapça bir dil ile indirdik. Ama niçin? iyi olanları zalimleri uyarıp korkutması için ve busra lil muhsinin ve iyilik yapanlara da müjde olmak için müjde vermek üzere gelmiştir. Bu kitap kendisine iman edenler ile iman eden ihsan ediciler ile İman etmeyen zalimleri aynı kefede tutan bir kitap değildir. Nitelikleri birbirine zıt varlıkları veya hal ve hareketleri eşit tutarsanız bu adalet olmaz, bu nizam da olmaz. Bu. Her ne olursa olsun her şeyi bir görmek demek olur. Oysa Kur'an-ı Kerim yer yer şu gibi soruları soruyor. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Aydınlıkla karanlık bir olur mu? Gölge ile alabildiğine sıcak birbirinin aynısı mı? Kötülük yapanla iyilik yapan bir olur mu? Olmayacağına göre bu kitabın insanlar ile ilgili gerek dünya hayatlarında gerek dünya hayatından sonra karşılaşacakları vakalar veya hakikatler ile alakalı bildirdikleri ve uyarıları elbette farklı olacaktır. Onun için bu kitap kendisinden önceki kitabın tasdik edici, kitapları doğrulayıcıdır. Arap diliyle gelmiştir ama geliş maksadı ne? Zalimleri uyarıp korkutmasıdır. Zalimler kendilerine gelecekler, ayıkacaklar, zulümlerini bırakarak bunun hidayetine, bu kitabın hidayetine koşacak. İhsan edenlere de müjde verecektir. Böylelikle onlar da bu İhsan edici özelliklerine daha çok sahiplenecekler, onu daha ileriye taşıyacaklar, daha etkin bir hale getirmenin yollarını arayacaklar ki İhsan eden insanın da sınır yok, zulmün de sınırı yok. Dolayısıyla zulmedenlere uyarıp korkutmak ihsan edicilere de müjde vermek üzere gelmiş bir kitaptır. Bu kitabın bu özelliklerinin böylece anlaşılıp idrak edilmesi ve aynı şekilde ulaştırılması gereken yerlere bu hüviyetiyle ve mahiyetiyle ulaştırılması icabıdır. Ondan sonra ihsan edenlerin ne şekilde bir tutum sergilemeleri gerektiğini göstermek üzere 14. ayet-i kelimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor Estağfirullah İnnellezine kalû Rabbunallâhu thummeslekân <Sessizlik> Önce Rabbimiz Allah'tır. Sonra dost doğru Allah'tır dediler diyenler, sonra dost doğru yürüyenler. Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da dost doğru yürüyenler. İstikamet Kur'an-ı Kerim'in anahtar terimlerinden insanın ameli hayatıyla alakalı anahtar terimlerinden birisi. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinde daha bize Cenab-ı Allah bizi istikamet yoluna yani sırat-ı müstakime yani dost doğru yola ilet diye bir dua öğretiyor. Ve biz bunu başka zaman okumasak bile her namazın her rekatinde okuyup tekrar etmek durumundayız. Başka vesilelerle okuma ihtiyacını veya gereğini görmesek bile veya okuma fırsat ve imkanımız olmasa bile her namazın her rekatinde biz Allah tarafından Allah'tan istikamet istemekle, bizi dost doğru yola iletmeyi dilemekle ne yapıyoruz dua etmemizin yolları gösterilmiştir Onun için iman ve istikamet birisi iman eğer kalbin ruhun, iç alemin zihnin tefekkürün imani ve ahlaki değerlendirmelerin istikameti ise iman Rabbimiz Allah'tır dememiz bu istikametin akidemizdeki göstergesi ise obru da de istikamet dediğimiz Ameli hayatımızdaki dost doğru yürümüştür. Yani kısacası mümin kalbiyle ve hal ve hareketleriyle istikamet üzere olursa Rabbim Allah'tır dedikten sonra dost doğru yürüyecek olurlarsa فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Genelde onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir buyruğu müfessirlerimiz tarafından şöyle açıklanmıştır. Dünyada bıraktıkları sevip ve değer verdikleri varlıklar için korkmazlar dünyadan ayrılacakları vakit, ölümlerinden itibaren karşılarına çıkacaklar da onları üzmeyecektir. Onlardan ötürü de üzülmeyecekler. Yani Rabbimiz Allah'tır deyip sonradan istikamet üzere yürüyen bir kimse için ölümünden sonrası için endişe etmesini gerektirecek bir şey yoktur. Hem dünyada bıraktıkları için bir şey için endişe etmemeli hem de artık o ölümden sonra yeni çıkacağı ebedi yolculuğun başlangıcından itibaren de üzülmesini gerektiren, kederlenmesini gerektiren, bir husus olmayacağını Cenab-ı Allah müjdeliyor. Daha önce gördüğümüz Fusület suresinde ise bu müjdeyi melekler veriyor. İnnalladīna <Sessizlik> qālū Melekler üzerlerine öyle bir iki üç kim bilir? Kaç kafile, kaç grup, inecekler, peyder pey sırasıyla ve hep birlikte sizin için korku yoktur, üzülmeyin. Size vaat edilen cennet, kim müjdelemeye geldik, müjdeliyoruz, siz oraya gideceksiniz diyor. Rabbim bizleri bu gibi müjdelere mazhar kılsın inşallah. Bunun tasavvuru bile insanı kendisinden geçirecek kadar büyük bir bahtiyarlık veriyor. Müthiş bir hadise. Biz bunu anlatamayız. Ancak yaşanır ama bu halde yaşandıktan sonra hayata dönüş olmayacağı için dünya hayatına kimseye anlatamayacak. Kimse kimseyi anlatamalısın diye kadar. Ama yaşayanlar çok olmuştur elbette. Bunda hiç şükürümüz yok. Cenab-ı Allah, Rabbimiz Allah'tır. Sonra dost doğru yoldan yürüyenler için bu müjdeyi vermişse, bu müjde bu vaziyette olan herkes için daha hukuk etmiştir ve edecektir. Birilerinin bize ya biz bunu yaşadık demesinin hiç kıymeti yok. Gerek de yok. Cenab-ı Allah diyor ya mesele bitmiştir. Eminim dolayısıyla istikamet talebi çok önemlidir. Cenab-ı Allah bizlere Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet duasını Fatih-i Şerife'de öğretirken bize dünya ve ahiret hayırlı istemeyi öğretmiş. Olur. Onun için Cenab-ı Peygamber Beni Hud suresi ihtiyarlattı diyor. Müfessirlere göre Fesleqin keme umilttir onu ihtiyarlatan. Emrolunduğun gibi dost doğru o. onu ihtiyarlatan bu ve men taba maak. birlikte ashab-ı kiram onlar tövbe ettiler yani cahili hayatlarını inkar ettiler, reddettiler ve benimle beraber olmayı kabul ettiler. Benimle beraber iman ettiler, benimle beraber hicret ettiler. Ve bunlar istikametle amel onlar da benim gibi istikamet üzerinde kalmak üzere gayret edecekler. Ama aleyhissalatü selam ümmetine o kadar düşkün ki Tevbe suresinin sonunda belirtildiği gibi ya ümmetinden birileri bu istikameti zedeleyecek bir şey yaparsa gibi bir üzücü hal Ümmet adına gerçekten onu ihtiyatlatacak kadar büyük bir hadistir. Ümmetine ne kadar düşkün böyle bir Rasulü Aleyhissalatu vesselam. İşte diyor Rabbimiz Allah deyip sonra dost doğru olanlar için korku yoktur ve üzülmezler. İstikamet küçükten büyüğe kadar her bir hususta Allah'ın istediği ve emrettiği gibi hareket etmek gerektirir. Kimi ölçerseniz, değerlendirirseniz onu istikametiyle ölçün değerlendirin. Yakışıklılığıyla, güzelliğiyle, boyuyla, posuyla, malıyla, mülküyle, servetiyle, ilmiyle, vesairesiyle değil. İstikameti ile değerlendir. İstikamet üzere sefası ne bitmiştir? Mümin şu durumda istikamet sahibidir. Bu durumda istikametten vazgeçer diye bir şey yok. İstikamet de nedir? Her durumda Allahü Teala'nın ona emrettiği ve gösterdiği şekilde hareket etmesidir. Bu şekilde dost doğru yürüyenler ve dost doğru olanlar için bir korku yoktur. ve Onlar üzülmeyeceklerdir. Ula ikahsahul cenneh. İşte bunlar cennetliklerdir. Halidine <gülüyor> fiha. Orada ebedi kalacaklar. Cezaen bima kanu yaamelun. Hayattayken Yapa geldiklerinin bir mükafatı olarak. Biz mükafat diyoruz, karşılık demiyoruz. Ceza kelimesi aslında karşılık demek. Yani bir kimsenin hak ettiğinin veya yaptığının karşılığı neyse onu vermek demek. Ama Cenab-ı Allah bizlere her bir haseneyi en az on misliyle yedi yüz kat ve daha fazla katıyla mükafatlandıracağını bildiği için biz bunu karşılık olarak sadece günahlar için tercüme ederiz. Küfür ve inkar için, vebal için, seyyiat için yani karşılık olarak anlarız veya tercüme edilir. Fakat iman eden ve amelleri hakkında, iman edenler ve amelleri hakkında mükafat olarak tercüme edilmesi Allah-u Alem daha uykuldu. Bu sebepten ötürü. Dolayısıyla bizlerin istikamet üzere yürümeyi hayatımızın birinci gayesi bilmemiz lazım. Mümine karşı istikametli, kafire karşı istikameti imkanın varsa elden bırak. Yok öyle bir şey. Eğer efendime söyleyeyim iman etmeyeni ne hilekarlık yapıp düzenbazlık yaparak bir şekilde onun hakkını cebine indirmek veya kendi tarafına geçirmek imkanın varsa yapabilirsin gibi bir şey yok. Bu Muharref Tevrat'ta Tevrat'ın Yahudilere verdiği hak ve benzerlerine benzer. Yahudiler kendi aralarında Tevrat'ın hükmü eğer uyguluyorlarsa tabii tam uygulasalar İslam'daki gibi hakka uygun olarak en güzeli zaten olur. Fakat böyle yapmıyorlar. Yani Yahudi Yahudiden faiz almaz ama, faizli ilişkiler girmez ama Yahudi dışındakileri faizle sömürmek caizdir. İşte bu istikabet değildir. Müminlere karşı veya kendi gibi inandığını kabul ettiklerine karşı doğru olacaksın. Öyle olmayanlara karşı Elinden gelen her türlü hilekarlığı, fitnebazlığı, bazlığı, her türlü gaddarlığı yapacaksın. Yok öyle bir şey. Mümine karşı nasıl adalet sahibiysen, adaletle davranmak, istikametle davranmakla yükümlüysen, mümin olmayana karşı da böyle davranılacak. Bunun başka yolu yok. İstikametin başka bir izahı yok. Çünkü istikamet çiftesi standart. Ta veya birçok standartta hele hele tamamıyla harikadır. müslümanın bütün insanlarla ve kendi hayatında Rabbi ile muamelesinde bütün davranışlarındaki standartları bellidir bir tanedir muayyendir başka türlüsü olmaz bundan sonra Cenab-ı Allah bizlere istikametin gereği olarak üzerimizdeki haklarla alakalı nasıl bir tutum takınmamız gerektiğini ve istikametin belki en önemli ve bizim müstakim oluşumuzun e, semeresinden en çok istifade etmeyi hak edenlerin kimler olduğunu dile getiriyor ve bunlar anne ve baba. Olarak karşımıza çıkılır. Demek ki istikamet Rabbimizle olan alakamız dışında kulları ile ilişkileri bizim üzerimizde en büyük hakları olanlardan başlayarak halka ve halka bütün beşeriyeti tamamıyla kuşatacak kadar genişlemeye devam edecek bir ifadelerinde ise müminin ameli rahmeti, ameli müttuf ve Ya hatta şöyle diyelim, Allah'ın hidayet ve rahmetini istikamet bir manada diğer insanlara mümkün mertebe ve onların da istedikleri ve kabul ettikleri miktarda ifadelerinde ise taşıyabilmektir. Rabbim bizleri istikametten ayırmasın inşallah. Bundan sonra inşallah 15. ayet-i ile birlikte Cenab-ı Allah'ın insana anne ve babasıyla alakalı vasiyetleri, tavsiyeleri, emirlerini bir de bu ayet-i kerimede diğer ayet-i kerimelerden daha farklı bir şekilde adeta görmüş olacağız Rabbim. Nasip ve müyesser eylesen. Cenab-ı Allah bizlere... Son nefesimizle dahil olmak üzere hayatımız boyunca istikamet üzere yürümeyi, istikametten sapmamayı, taviz vermemeyi, istikamet rahmetinden kendimizi ve etrafımızdakileri müstefit kılmayı, yararlandırmayı nasip ve müyesser inşallah. Subhane Rabbil Azzeyatü amma yasifun ve selamun aleyh ve elhamdülillahi Rabbil Alamin.